Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Uzun bir aradan sonra Tekrar sizlerle birlikteyiz Artık programımızın ismi e, Paslaşmalar olmayacak e, Bundan sonra Açık Futbol ismiyle devam edeceğiz e, Paslaşmalarla Arkadaşım Burak Kuru Radikal Gazetesi editörlerinden Burak Kuru'yla birlikte bir başka radyoda Paslaşmalar ismiyle bir programa başladığımız için Radyo Havan'da Açık Futbol ismini tercih etmeyi uygun buldum. Açık Futbol aslında Radyo Havan'a da daha çok uyuyor. Çünkü Paslaşmalar'da açıkçası Karşılıklı e, top alışverişi yapmanız gerekiyor. Fikir alışverişi yapmanız gerekiyor. E, tek başına da takdir edersiniz ki e, çok fazla e, bu söylediğim gerçekleşmiyor. Açık futbol e, hiç değilse tek başınıza da olsanız e, bazı şeyleri e, daha rahat konuşabilirsiniz. Açık seçik konuşabilirsiniz. Radyo Hava bize bu fırsatı veren bir mecra bu anlamda hem geçmişteki başarılı çizgisiyle hem de halihazırda devam eden çizgisiyle burada program yapan bütün diğer arkadaşlarımız için de bence güzel bir şans. Ömrü çok daha uzun olsun inşallah sürer. Eczacılar var oldukça, odaları var oldukça. Bu radyoda hayatına devam etsin isteriz. Hatta çok daha büyüyerek, gelişerek e, şurada beni bir kişi bile dinliyorsa bu radyonun varlığını e, haberdar ederse başkalarını e, çok mutlu oluruz. Dönelim Açık Futbol'a ve ilk programımıza. E, sezon başladı. Genel bir e, giriş yapalım bugün. E, ne oldu ne bitti. Geçen sezonu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekişmesine sahne olan ligi Galatasaray şampiyon bitirmiş. Fenerbahçe de kupayı müzesine götürmüştü. İki takım bu sezonun başında Süper Kupa'da karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray rakibini bir önceki sezonda olduğu gibi yine yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştur. Galatasaray son 2 sezonun şampiyon olarak girdiği 2013-14 futbol sezonuna hiç beklenmedik e, gelişmelere sahne oldu. Sarı kırmızılı camia kimsenin aklında olmayan daha doğrusu e, açıkça söylemek gerekirse e, tarafların çok fazla düşünmediği ihtimal bile vermediği bir olay gerçekleşti. Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Ama e, biz gazeteciler bu işin başından beri böyle olacağını biliyorduk. Neden? Çünkü iki yıl önce Ünal Aysal Kulübe Başkan olduğunda biliyorduk ki o başka bir e, teknik direktör istiyor. Ama onu Galatasaray'a başkan seçtiren e, çevreler, güçler, e, fikir, akıl neyse o e, Fatih Terim'i şart koşmuştu. Yani bir düze çıkalım. Ondan sonra siz kafanızdakini tekrar düşünürsünüz. Şekle bir kerhen bir e, ya da zımni bir anlaşma sağlanmıştı. İşte e, tabi üst üste iki yıl şampiyonluk gelince Yunan Salın durup dururken Fatih Terim'i değiştirmesi düşünülemez. Yani ne olursa olsun bir gerekçe lazımdı. Türkiye Futbol Federasyonu Ünal Aysal'a öyle bir asist yaptı ki o da topu ağlarla buluşturmakta hiç zorluk çekmedi. E, böylece çünkü Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'na 4 maçlık mı anlaştı yoksa 4 yıllık mı anlaştı e, bu muhalakta e, kaldı. Hasılı kulüp bize bilgi verdi. dedi. Fatih Terim restle, restle restle karşılık verdi. Ben bir yere imza atmadım. Ama diğer yandan Galatasaray ee, borsaya açık bir şirket yatırımcısını bilgilendirmek istediğini o yüzden de bu muhalak durumun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Vesaire vesaire. Yok işte başkan mesaj attı. Fatih Terim dönmedi. Gibi magazinel konularda tartışılmadı değil bu süreçte sonuç itibariyle ipler koparıldı kopartıldı bilerek bilinçli olarak karşılıklı olarak iş yokuşa sürüldü ve Fatih terimle Galatasaray'ın izdivacı bir kez daha sona erdi. 96-2004 şampiyonluk 2002-2004 yarım kalan bir hikaye yine şampiyonluk yok bu sefer. Ve 2011'den sonra geldi. 2012-2011-12-12-13. Yani 2011-2013. iki şampiyonluk ve sonunda yarım kalan bir sezon hikayesi daha Fatih Terim için. Şimdi milli takıma odaklandı Fatih Terim. E, Ünal Aysal'a bugünlere bir cevap vermesi bekleniyor. Bakalım ne de, neler söyleyecek. E, Ünal Aysal Roberto Mancini takımın başına getirdi. E, takım ligde yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şampiyonlar liginde 4 puana ulaştı ve e, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Biliyorsunuz Real Madrid'e kendi sahasında 6-1'lik bir Hizmetle başlamıştı Galatasaray. Ama Mancini gelir gelmez. Önce Juventus deplasmanından bir beraberli çıktı. 2-2. Arkasından Kopenhag İstanbul'da 3-1'de geçildi. Ve Galatasaray tekrar e, Avrupa'da iddialı bir konuma geldi. Ligde de Akisar yenilgisiyle başlasa da akabindeki maçları kazanıp e, şu anda Beşiktaş'ta 1 puan Fenerbahçe'yle de 6 puan farklı ligin zirvesine yanaşmış durumda Galatasaray. Daha bu lig çok su kaldıracak malum. Çünkü geçmiş yıllara göre yıllarda da gördüğümüz gibi son 3-5 sezonda şampiyonluk puanı düştü. Evet. Galatasaray'la bir genel giriş yaptık. İkinci bölümde Fenerbahçe üçüncü bölümde de Beşiktaş'ı altına alırız. Ne burcağım bir sevda içindeyim başım dumanlı bir deniz üstündeyim ne uyuvar ne burcağım bir sevda içindeyim başım dumanlı azımda da tatlı Bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Ağızımda bal gibi tatlı bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek parası. Ağızımda bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Bir tatlım, bir türküm Kazanırım çocuklarıma Ekmek parasını Önünde Ben Sevda içinde Tatlı Öyküde İnişte Çıkışta Ekmek arasında İki Oğlumla Mehmet Ve Ali içinde Yarına ağımda bal gibi tatlı bir türkü bir her bir çıkarım bu yokkuşu azda bal gibi tatlı bir türkü kazanırım çocuklarıma ekmek parası Gibi tatlı, bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu la la la la. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası Çocuklarıma ekmek parası Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Birine her bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası Ben Kenan Başaran, Açık Futbol'da, Radyo Havan'da karşınızdayım. Yeni sezon, ilk program. Ve Fenerbahçe yeni sezonda ee, neler, nasıl başladı şu ana kadarki değerlenmesine bir bakalım. Fenerbahçe, evet Aykut Kocaman'la onlar da tıpkı Fatih Terim'de olduğu gibi sürpriz bir ayrılık yaşadı Fenerbahçe. E, aslında orada bardak dolmuştu. Küçük bir damla gerekiyordu. O küçük damla da sezon başlamadan e, akıtıldı ve bardak taştı. Ayrılık gerçekleşti. E, Aykut kocaman içinde e, aslında e, olması gereken bir ayrılıktı. E, 3 Temmuz şike sürecinden itibaren hakikaten saha içinde ve saha dışında çok ağır yüklerin altına girdi. Yine de yaranamadı. Yine de yaranamadı. Hala onu eleştirenler Çokluktaydı. E, Ayrılığı iyi oldu. Kafasını dinecek, toparlayacak. Zinde bir şekilde tekrar dönecektir futbol sahalarına. Aykut Kocaman. E, ne olursa olsun Türkiye futbol ortamının Aykut Kocaman gibi bir ismi. E, hani harcama lüksü yok. E, önce bir takım... E, Büyük hocalar tırnak içinde peşine koşuldu. Olmadı. En son Ersun Yanal'da e, karar kılındı. Ersun Yanal'la Fenerbahçe şu anda ligin zirvesinde lider durumda. Konya spor yenilgisiyle başladılar. Şok bir yenilgiyle başladılar. 2-0 e, galipken 3-2 mağlup olarak lige başladılar. Herkes e, 6. 7. haftada Ersun Yanal gider. E, Bank toto oynamaya başlamışken bugün Ersun Yanal ııı e, Takımıyla lider bir pozisyonda bulunuyor. Fenerbahçe tabii e, saha da durumunu düzeltti açıkçası. Yani geçen sezon hem e, yönetim ile saha içiyle saha dışıyla sürekli tartışılan konuşulan ama bu sezon Ersun Yanal en azından futbol takımını bu e, saha dışı tartışmaların uzak tutmayı başardı. Yani geçen sezonki gibi. Sürekli 3 Temmuz'a göndermeler yapan, e, başkana, yönetime destek olan bu, bu keşmekeşin içinden çıkarttı. Doğrusunu da yaptı. Zaten bugün takım e, iyiye gidiyorsa, iyi bir şekilde gidiyorsa bence bunun da etkisi büyük. O halde Fenerbahçe'de saha dışına bakmamız lazım. Çünkü hafta sonu Fenerbahçe yeniden e, başkan seçecek. Aziz Yıldırım devam mı edecek, devam edebilecek mi yoksa? Mehmet Ali Aydınlar mı Fenerbahçe başkanı seçilecek? 3 Temmuz Fenerbahçe'de sandık, sandığa gidiyor. Evet Fenerbahçe camiası e, ya Aziz Yıldırım'a desteğini sürdürecek. Diyecek ki evet 3 Temmuz'a 3 Temmuz'un almak istediği Aziz Yıldırım'a vermiyoruz. Ya da hayır efendim 3 Temmuz meğerse e, doğruymuş Aziz Yıldırım bizi yanılttı. O yüzden Mehmet Ali Aydınlar ya da 3 Temmuz haksızdı. Ama Aziz Yıldırım da artık bırakmalı. Yani Fenerbahçe kan değişimine gitmeli diyerekten Mehmet Ali Aydınlar diyebilir. Ya da hayır. Mehmet Ali Aydınlar bizi 3 Temmuz'da yaralayan isimlerden biridir diyerek yani Aziz Yıldırım'ın e, propagandasına onay verecek. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar e, 3 Temmuz hesaplaşmasını Fenerbahçe Kongresi'nin sandıkta yapacaklar. Olması gereken bir hesaplaşma. E, aksi halde bu ikili arasındaki tartışma, kavga, gürültü, patırtı sürecektir. Şimdi gidilecek Fenerbahçe camiası ne karar verecek, verirse artık diğeri ona e, kanaat getirecek. Uymak zorunda kalacak. Ötesi yok. Madem sandık diyorsunuz, demokrasinin ölçüde olarak en önemli araç olarak sandığı görüyorsanız o zaman sandığın sonuçlarında katlanacaksınız. Ha, ben her şey sandık olduğunu düşünen insanlardan değilim. Çünkü e, ne şartta Sandığa gidildiği e, de çok önemlidir ve sandıktan çıktıktan sonra da sandığın ruhuna, sandığın e, yarat, zemin, oturduğu zeminin kriterlerine göre yani sandık size bir e, nasıl yöneteceğiniz konusunda bir e, ne diyelim bir izin veriyor ama o izinleri kendi, onun kriterleri var. Siz sandıktan aldığınız izni Sandığın kriterlerine aykırı şekilde kullandığınızda dönüp de ben sandıktan çıktım diyemezsiniz. Sandıktan çıktınız ama sandığın prensiplerini her zaman zimde tutacaksınız. Hasılı ıı, Tanrıbahçe Kongresi ıı, 13.500 yaklaşık oy kullanma potansiyeli olan bir kongre ama bunun 11.500'ünün galiba Ailatını yatırdığı için or kullanabileceği söyleniyor. Tabii bunun ne kadarı sandık başına gidecek bu da önemli. Ee, Aziz Yıldırım'la Mehmet Ali Aydınlar arasında tartışmalar büyüyor. Sert ifadelerle birbirlerini suçluyorlar. Kimsenin projeden şundan bundan bahsettiği yok. Ee, her gün birbirlerini suçluyorlar. Ee, en son e, Mehmet Ali Aydınlar e, Aziz Yıldırım'ın e, kongre üyelerine ait bilgileri kendisine vermediğini Senabahçe televizyonu ve yayın organlarında sadece kendi propagandası için kullandığını iddia etti, söyledi. Aziz Yıldırım çevresi de sen de kardeşim bütün Türkiye medyasını kullanıyorsun gibisinden karşılıklı karşılık verdi. Vesaire vesaire. İşte Türkiye'de futbolun ahval ve şerayeti böyle. Dünyanın neresinde futbol bu şekilde tartışılıyor, konuşuluyor? E, hakikaten kestirmek zor. Çok az ülkede bu. Böyle. Çünkü bu topraklarda e, adalet sorunu var. E, e, yani bir insan ya da bir kurum bir kişi neyse hakikaten e, kanaat olarak insanlarda suçlu duygusu uyandırıyor, uyandırsa bile onun suçluluğunu kesinleştirecek mekanizmanın işleyişinde sıkıntılar olduğu için zamanla suçlu mağdura dönüşebiliyor e, bu ülkede. Ya da suçsuz her halükarda mağdur olabiliyor. E, bu da e, incitiyor insanları, adalet duygusunu incitiyor. Bu Türkiye'de hayatın her alanda karşınıza çıkabilecek bir e, büyük e, umut kırıcı bir durum. Bunun düzelmesi lazım, hayatın her alanda düzelmesi lazım. Adalete olan inancımız adalet mi, demokrasi mi? Önce adalet. E, ama demokrasi olmadan adalet gelir mi? Ya da adalet olmadan demokrasi gelir mi? Bunda açıkçası çok fazla kestiremiyorum. Karar sizin. Evet. Fenerbahçe'yle bu şekilde e, toparlayalım. Sahada ritmini buldu, düzenini buldu. Ersun Yalı öğrencileri önerdi. Şu anda mutlu Mesut lider olarak devam ediyorlar. Gözler hafta sonu yapılacak Fenerbahçe başkanlık seçiminde. Bakalım Aziz Yıldırım yönetimine net hangi isimleri alacak? Mehmet Ali Aydınlar kongrede ne kadar oy alabilecek? Fenerbahçe hesaplaşmaya gidiyor. Bunu göreceğiz. Bir son ara veriyoruz. Son aradan sonra da Beşiktaş ve Diğer e, takım dair de bir iki lafımız e, yeterse söyleyeceğiz. İki masası, iki kişiyiz. senden Gidiyorsun hiçbir şey söylemeden birden Kadıköy'de bir yağmurlu bahçede yıllar kirlenir izi kalıyor aşkın yüreğim kurtulsa da yangından alev fendi yana yana gözledim unutup yine sende yanayım bir daha kadın kördü geçmiş mi daha kadın kördü sen uzaklarda ülkü Açık Futboldasınız, ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da karşınızdayım. Beşiktaş e, fantastik bir sezon başlangıcı yaptı. Bir kere İnönü Stad'ını yıktılar. E, şimdi yenisini yapmak için temel atmaya hazırlanıyorlar. İhalesi yapıldı. Temel atma töreni bakalım. E, Kasım ayının başlarında olacak muhtemelen. Eee... Diğer yandan futbol takımının başına Slaven Bilic geldi. Aybabayla yollar ayrıldı. Bilic Türkiye'ye geldi. Konuşmalarıyla, açıklamalarıyla çok e, sempati topladı. Ben sosyalistim dedi ve sosyalist bir takım kurmak istiyorum dedi. E, ne oldu? E, takım ilk dört hafta e, galip geldi. İyi bir e, ritim yakaladı. Ne olduysa oldu. E, Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde fena hırpaladılar. Beşiktaş stadı olmadığı için e, Kasımpaşa'da oynamak istediğini belirtmiş. Kasımpaşa kulübüyle bir protokol imzalamıştı. E, havaların sıcak olduğu ligin ilk ilk, ilk bir ayda belki e, ya da 3-4 maçı olimpiyatta oynayıp daha sonra Kasımpaşa'ya dönecekti. Bu dönüş gecikti. Eee çünkü Beşiktaş e, taraftarlarının yapacağı olası protestolardan siyasal protestoları, gezi göndermeleri vesaire korkuttu Beşiktaş yönetimini. Kasımpaşa yönetiminde aynı şekilde yaptıkları protokole şu maddeyi koydular. Siyasi slogan atılırsa Beşiktaş Kasımpaşa'yı oynayamaz. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi mümkün oldukça Kasımpaşa'ya geç gitmeye çalıştı. Ama bu arada ne olduysa olimpiyat statında oldu. O e, dolmaz denilen stat Galatasaray derbisine full doldu. Ama nasıl doldu? E, gerçekten tamamen e, herkes parasını ödeyerek biletini alarak mı dolduruldu? Promosyonlarla mı dolduruldu? Bazı e, yerlerde kapılar mı açıldı? Çünkü görüntüler var elimizde. E, i̇nsanlar kapıları mapları aşıyor. E, Tur ülkeleri patlatıyor ve içeri giriyor. Bütün bunlar olurken kimse bir şey demiyor. Polis göz yumuyor. İçeride özel güvenlikler e, zaten herhangi bir kendi güvenliklerini alacak e, potansiyele sahip değiller. Neyse Galatasaray-Beşiktaş-Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray derbisi başlıyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Ama iyi oynamıyor. İkinci ara Galatasaray biraz tempo yapıyor. Ve 2-1 öne geçiyor. Maçın artık bitmesini 1 dakika var. Beştaş yine de bir serbest vuruş kazanıyor. Tam bu atılacakken içeriye birden tribünlerden bir grup dalıyor yeşil sahaya. Ne oluyorsa o anda oluyor hakem. Biraz derken davranarak takımları bırakıp soyunma odasına gidiyor. Nihayetinde maç iptal oluyor. Ondan sonra kavga başlıyor. Kimdi sahaya girenler? Çarşı. İlk yaratılan izlenim buydu. Halbuki değildi. Çarşı tribünde ikinci katta olduğu gibi yerine duruyordu. Aşağılardan bir grup girdi. 1453 ve Asya Kartalları. Kim bunlar? Hele de 1453 kim? Yeni kurulmuş. iki haftalık bir maalesef var yok. Ve Beşiktaş tribünlerinde ne dizayn vermeye geldiklerini vesaire vesaire. Yani çarşı siyaset yapıyorsa karşı siyasetiydi bu da. Ee, bir anda oluşturuldu ee, ve akabinde Galatasaray derbisinde hiç gereği yokken tür sahaya indi. İhale kime kaldı? Ee, son yapılan divan kurulu toplantısında 6 kongre üyesinin de o sahaya girenler arasında olduğu tespit edildi. İsimleri açıklandı. Sonuç itibariyle olan Beşiktaş'ı oldu. Her şey e, güzel giderken e, tepe taklak oldu. Bir türlü toparlamadı takım ondan sonra. Arada bir Eskişehir galibeti olsa da Antalya'ya yenildiler. Ee, ve nihayetinde e, gelip e, Akhisar'a da 3-3 beraber kaldılar. Yani şu anda takımın yapısı oynada futbol e, itibariyle geçen sene şikayet eden Samet Aybaba çizgisine dönülmüş durumda. E, o İtopik takım işte Sosyalist bir takım Etiyopya'sı şimdilik sekte uğramış bulunuyor. E, Beşiktaş Galatasaray derbisinden dolayı 4 maç cezalı seyircisiz. Bunun bir maçını Rize'de Rize ile oynadığı maçta çekti. Kadınlar ve çocuklar gecenin 8'inde Olimpiyat Stadı'na e, gelmeye çağrıldı. Düşünebiliyor musunuz? Kadınların ve çocukların izlediği bir maç bile Kasımpaşa'da oynatılmadı. Nihayet bu önümüzdeki hafta Kasımpaşa'da oynayacak Beşiktaş. Bakalım nasıl bir son bizi bekliyor. E, hasılı e, şimdi göreceğiz. Bilç'in e, hakikaten adam akıllı takımını silkelemesi lazım. E, Sakatlıklar mazeret olamaz. E, onu da çünkü Beşiktaş son şansı olabilir. Çünkü e, milli takımdaki başarısını kulüplerde sürdürüp sürdürmemeyeceğine dair soru işaretleri vardı ve Beşiktaş Önder Özen'i futbol direktörü yaptı futbolun patronu yaptı yeni bir yapılanmaya gittiğini açıkladı o yapıda ne kadar sağlıklı ne kadar değil yani kağıt üzerindeki gibi uygulanıyor mu uygulanmıyor mu buna dair de zaman zaman sıkıntılar yaşandı bakalım Beşiktaş e, yeniden toparlayabilecek mi Trabzonspor'da yeni bir yapılanmaya gitti. Orada da başkanla İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. Ve Hacı Osmanoğlu bütün enerjisini 2011'deki şampiyonluğun el değiştirmesi üzerine harcıyor. Fenerbahçe yönetimini direkt suçuyor. AK Parti ile olan izdivacını, bağlarını açık seçik ortaya koyuyor. Başbakan'a hürmetlerini sürekli dile getiriyor. Ee, hani kendisine AK Parti ilçe başkanı, il başkanı gibi davranıyor denildiği zaman bundan e, gocunmuyor. Yani ben bir spor kulübü başkanı falan demiyor. Ne var ki bunda demeye getiren demeçler veriyor. Ee, Reşit Akçay'ı, Mustafa Reşit Akçay'ı takımın başına getirdiler. Ee, özellikle Avrupa'da çok iyi gidiyorlar ama ligde inişli çıkışlı istikrarsız bir görüntüleri var. Ee, hani şampiyonluğa oynayacak bir havaları gözükmüyor bu seneyin Belki yapılanma olarak görürlerse gelecek sezon. Belki daha iyi bir Trabzon izleyebiliriz. Bursa Spor, Ünal Karaman, e, Hikmet Karaman sezon başlamadan yollarını ayırdı. Yerine Christoph Daum geldi. E, orada da e, Daum başladı, yal, başladı Yalpalasa da sonradan e, düzeltti takımı. Şu anda iyi gidiyor. Durum bundan ibaret önümüzdeki haftalarda öne çıkan diğer Anadolu takımlarına da söz üzerine söz ederiz. Bugünlük bu kadar Açık Futboldan haftaya tekrar Açık Futbolda görüşmek üzere. Ben Kenan Başaran. Hepinize iyi günler diliyorum. Siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başar'a